Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, oldukça sıcak bir günde Dünya Mirası Adalar programında ben Derya Tolgay ben Asu Aksoy. Şu anda dışarıda 30 derece sıcak. Biz içeriden stüdyoda selamlar diyoruz. Ve konumuz da orman yangınları. Ee, ama öncesinde e, destekçimiz var. Sibel Horada, Coşkun'a çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda teknik masada Selahattin Çolak da bize destek veriyor. Ee, Esasında konu şöyle gelişti. Biz yangın e, konusunu bu Atina'daki trajik yangından önce... Ormanda hep dolaşırken rastladığımız bu şeyde fark ettik Asu değil mi senle beraber? Ormanda Sihir yürürken teraslarının, adalardaki, evet. büyük adada özellikle ormanda yürürken. Sihir seyir teraslarında evet. oturma banklarının etrafında tabii her taraf çam, kızıl çamların o pür dediğimiz ince yaprakları toprağın üzerinde kaplı. Orada da oturup tabii insanlar keyif yapıyorlar. Heybeliada'yı seyrediyorlar. İşte ormanların üzerinden, yeşilden sonra mavi denizi görüyorlar. Bir keyif de hadi sigara tutturalım diyorlar. Sonra onların hepsi bir baktık sanki yerleştirme yapılmış gibi böyle. O, yani onlarca izmanit var. Ve biz dedik ki aman Allah'ım burada korkunç bir şey var. Ne olacak derken ertesinde e, bu Atina trajektesiyle karşılaştık. Ve şimdi de onun için e, konuğumuz... Tam da bu işi bize anlatacak kişi e, Heybeliada'da e, da ikamet eden e, Zeynel Meriç hoş geldiniz Zeynel Bey Evet hoş bulduk hepinize teşekkür ediyorum e, çağırdığınız için e, ben Zeynel Meriç Heybelada da oturuyorum e, Mahalle afet gönüllüsüyüm <gülüyor> evet, bu orman yangınlarıyla ilgili biraz e, burada bazı erindimleri yapabiliriz Evet Sizinle ilgili bir iki bilgi ekleyeyim ben de buraya. 1999 depremi ve sonrasında afet gönüllüsü olarak çalışmalara başladınız. 2010 yılında demin bahsettiğiniz mahalle afet gönüllüsü e, projesi çerçevesinde de eğitim olarak Heybeliada mak ekibine katıldınız. E, i̇leri seviyede arama kurtarma eğitimi almışsınız. Halen bu ekip için çalışmalara devam ediyorsunuz. İşte depremsel yangın kayıp kişi filan tren kazaları hepsi var içinde değil mi? Çok geniş bir tanım değil mi? Evet evet. Yani mahalle, afet evet e, mahalle afet gönüllüsü. Mahalle afet gönüllüsü aslında e, temel afet bilincinin biraz daha ilerisinde bir şey. E, 36 saatlik bir eğitimi kapsıyor. E, i̇şte o Çerçevede işte afet psikolojisi, temel arama kurtarma eğitimleri, temel yangın söndürme, temel ilk yardım konularını burada e, şey yapıyoruz. Hani profesyonel arama kurtarma ekipleri gelinceye kadar e, yerelde e, ilk elden e, afete ya da acil bir duruma bir olaya e, maruz kalmış ya da yakın temas eden insanların ilk müdahaleyi kendilerinin yapabilmesi e, çerçevesinde oluşturmuş bir proje. Bu dünyanın bütün yerlerinde... E, yerel maaalefet gönülleri sistemi vardır. E, olması da gerekiyor çünkü Türkiye'de de 1999'da de, bu depremden sonra galiba başladı. Sanırım kurucu, mi? evet. Ağırlık olarak herhalde daha çok göze çarpan hmm. e, o oldu. Hmm. 99'dan sonra bu iş e, oldukça hmm. gelişti ve halen devam ediyor birçok durumda. Hatta bunun için bir vakıf kuruldu, değil mi? Demin programdan önce anlatıyordunuz. E, doğrudur. Mag Vakfı. E, kuruldu. Ee, MAG Vakfı bu mahallelerin örgütlenme çalışmalarını, eğitim çalışmalarına e, öncülük ediyordu. Ben de zaten almış olduğum sertifikaten MAG Vakfı'nın işte ve o zamanki İstanbul de imzasıyla eğitim alan arkadaşlarımıza teslim edilen bir sertifikası da var. E, her mahallede bu bir afet konteynerimiz vardır bizim. İşte o mahallede afet eğitimi MAG eğitimi almış arkadaşlarımız. Periyodik olarak bu afet konteynerin bakımını Temizliğini yaparlar. Ee, olası bir işte ya da olan bir acil durumda bir yangın herhangi bir durumda da işte kontenörde toplanarak e, o meydana gelmiş olan olay neyse ona yönelik hazırlık yaparak işte olay yerine gidip e, müdahale hı hı. de bulunmaya e, yönelik evet. bir çalışma. Evet. Şimdi e, elimizde şöyle bir veri var kısacık okuyayım. E, adalar... Büyükada, Heybelada, Burgazada, Kınalaada toplam 1071 küsur hektar olup bunun e, 577 küsur hektarı yani yüzde 54'ü ormanlık alana denk geliyormuş. İşte Kızıl Ağaç zaten hakim burada. Bunlar da yangınlara oldukça hassas. 2000 yılından itibaren günümüze kadar toplam 34 adet yangın çıkmış adalarda ve 42 hektar alanda zarar görmüş. Ee, en büyük yangın 6 Ekim e, 2003 tarihindeki Burgazada. Siz bu e, adada yaşadığınız dönem e, esnasında kaç tane yangına müdahale edebildiniz? Nasıl bir faydanız olabildi mi? Ee, ne yazık ki şahit olduk. Ee, Tabii bunun en büyüğü 2012 yılıydı sanırım Haziran ayında. Ee, bu Çam Limanı bölgesi diye tabir ettiğimiz ee, koyun hemen e, sol üst tarafında yangın çıktı. Tabi burada mahalle afet gönüllerinin çok ben faydası olduğunu ve etkisi olduğunu düşünüyorum yani söndürme çalışmalarında. Sadece mag eğitimi almış olan kişiler değil. Bütün mahallenin hepsi yani mümkün olan, o an gelebilecek olan herkes gelip oradaki söndürme çalışmalarına katıldı. Tabi bu çok önemli. Bu çalışmaya gönüllerin insanların da dahil olması. Çünkü adalarda şey yeterli değil. Yani adaların İtfaiye donanımı hmm. e, böylesine büyük bir şey için ilk anda müdahale etmeye e, başlar ama yangın büyüme eğilimi gösterdiği zaman mutlaka dışarıdan destek alması gerekiyor yani. E, zaten alıyor da yani o yangında da biz gördük ki hem Büyükada'dan destek geldi hem e, Maltepe'den İstanbul İtfaiyesi'nden destek geldi. Ayrıca Heybeliada'da bulunan e, Deniz Lisesi'nin de araçları vardı. Onlar da desteğe geldi. Ne kadar zamanda gelebiliyor şehirden bir araç? Yani yangının e, şimdi tabii evet gücünü düşünürsek. Şimdi tabii yangın çok hızlı ilerleyen bir e, olay. E, yani bu Atina yangında da gördünüz birçok haberde de çıktı. E, eğer havada da rüzgarlı da bir e, şey varsa bu çok hızlı yayılabilir. E, adanın yapısını düşündüğünüz zaman orman ve bütün konut alanları aslında bir döngü içinde birbirini ...temas eden bir şekilde devam ediyor. Yani bu adayı ciddi anlamda bir yok oluş götürebilir. Şimdi adaya tabii İstanbul'dan itfaiye aracı gelmesi çıkarma gemisiyle mümkün. Şimdi bildiğim kadarıyla adada Adalar Belediyesi'nin bir çıkarma gemisi var. Bunu işte günlük adaya gelen işte çöp kamyonu diğer araçların taşınmasında kullanılan bir şey bu. Esnafın mazı sevkiyatı. Yani şimdi yangının hangi saatte ne zaman çıkacağı belli değil. Dolayısıyla en iyi ihtimalle biz bu çıkarma gemisinin büyük adada bağlı olduğunu düşünürsek herhangi bir e, limanda. E, Bunun gidip gelmesi Bu ihbarı, evet yani ilk yapacağı en iyi şey işte büyük adadaki itfaiye heyetine getirmekti. Bu nereden baksanız 25 dakika. Hmm. Bu hmm. demektir ki yangın en az bir 10 dakika önce çıkmış olandır. Yani evet. çünkü heybeli'deki e, itfaiye buna müdahale edecek bakacak bakacak hani tek başına bununla e, mücadele edemeyecek ve dolayısıyla destek istemek zorunda kalacaktır. İşte en yakın büyük ada Evet, Daha da büyüyecekse çok... bu sefer Maltepe. Şimdi bu durumda evet. çıkarma gemisi önce Büyükada'daki itfaiyeye getirecek. Heybeli'ye bırakacak. Heybelden en yakın iskeleye olan Maltepe'ye geçmesi lazım. Maltepe'ye gidişi 25 dakika, geri dönüşü 50 dakika en iyi ihtimalle diye tahmin ediyorum. Yani bu çok ciddi bir zaman. Yangın için çok büyük bir zaman evet. bu. Peki havadan? Hava tamamen şansa. Havadan sadece e, Evet, İstanbul Büyükşehir Beydesi'nin bir... Söndürme helikop helikopterleri ya da ormanın e, söndürme uçakları var. Bu 2012'deki e, orman yangınında zaten çok ciddi anlamda katkısı oldu onların. Hmm. Ve bence havada müdahale olmasa o yangın çok daha Dur büyüyecekti. Evet. Ama gece olduğunda demin gece söylüyordunuz. Gece olduğunda helikopterin uçuş e, kabiliyeti olmadığını yok. biliyorum. Çünkü... Yakın zamanda sanırım Mart ya da Şubat ayında bir konut yangını oldu biliyorsunuz. Hı hı. Evet. Üç tane, evet. dört tane Maalesef. ev yandı. Bu Hebeli Adada'daki ev. Teşcilli evet. tarihi binalardı. Evet, onda şey gelemedi. Ee, evet. Gelemedi. Havanın uygun olmadı yani görüş açısı da eteni olmadığı hı. için gece uçunda gelip müdahale bulunamadı. Burada Çok... şey yazıyor Poyraz Köy'de bulunan bir adet helikopter, yangın söndürme helikopteri diyor. Yani bir tane helikopterden burada bahsediyor. Şimdi e, şunu adalar zaman zaman görürler. Adaların üzerinde e, sanırım her gün, ben hmm. hafta sonları daha çok orada olduğum için bir helikopter sürekli bir hmm. devri hmm. yatar. E, Kavunun içi bir helikopterdir o. E, sadece yangın o zaman değil. Yani yangın hmm. na, e, kontrol de ediyor. Yani olduğu an, anında müdahale edilebilsin diye. Yazın birçok saat zamanlarda şey yapar gördüğünüz zaman bunu e, tanıyoruz. Yani şey yapıyor, orman işletme bildiğim kadarıyla bir önem gösteriyor orman yangınlarının çıkmaması için ve söndürülmesi için. Peki elindeki araçlar, gereçler sonuçta yeterli mi değil mi sizin gözleminizle? Şimdi şu olması lazım, bence yani lokalde, Heybeliada'da çıkabilecek bir yangına daha Hızlı, araç at yapısının evet. daha fazla olması lazım. Şimdi evet. 3-4 araçla işte dediğim gibi şimdi aradan 25 dakika ya da 40 dakika geçtikten sonra bir yangına e, müdahale etmek çok daha e, sıkıntılı bir durum. Yani yangın daha bir yayılmış olacak. E, dolayısıyla Hı. ilk anda gidecek olan itfaiyelerin o yangını hemen büyümesini e, engelleyip söndürmesi daha kolay olur. Dolayısıyla hem Hecvelde büyük Büyükadada hepsinde kendisine o an için yetebilecek kadar yani dışarıdan yardım gelemeyebilir. Bakın çıkarma gemisi evet. de bir arıza olmuş olabilir. E, hava çok şiddetli bir lodos fırtınası ya da bir sis olabilir. Yani yangının e, sis da çıkmayacağı gibi bir garantisi yok. Dolayısıyla dışarıdan yardım gelemeyecek şekilde de aslında organize olması gerekiyor. Şey nasıl işliyor, sistem nasıl işliyor? Şimdi bu yangın, e, su, e, hortumların takılacağı şeyler var. Hidrantlar var. Hidrantlar sokaklarda. var Doğrudur. değil mi? Yani evet. o hidrant altyapısının bir kere işlerliğinin sürekli kontrol edilmesi, o hidrant altyapısının bütün adalarda yaygın olması... Ee, ve ne oluyor? Şimdi oraya hortum hemen gelip o hortum bağlanıyor değil mi o hidrantlara? Evet, Nasıl işliyor doğru. şey? Evet. Şimdi tabi bu e, sadece orada değil, aracın kendi üzerinden de hmm. bu yapılıyor. E, bazen araçların girmesinin mümkün olmadığı e, yerlerde de bu hidrantlar var. Ya da araçtaki su bittiği anda oradan ayrıca takviye su almak için de onlar var. Yoksa aslında araçtan e, daha şiddetli basınçlı su verilebiliyor. Çünkü hidrantlardaki su kendi şebeke basıncıyla hmm. verilen bir şey. Ee, dolayısıyla araçtan müdahale etmek tabii daha şey İlk hmm. anda o yapılıyor Eğer suyu biterse ve merkezden su takvesi yoksa e, Gelince bir boşluk varsa Hidrantları kullanılabilir Ama dediğim gibi hidrant o an vardır ama Yangın bölgesine uzak olabilir Çünkü her tarafta çok donanımlı bir hidrant sistemi yok Yok evet, evet. yani e, Sanırım yeterli bir hidrant sistemi yok Orman boyunca zaman zaman görüyoruz hmm. e, Hidrant sistemini ee, ...ama esas olarak söndürme araçlarının yani itfaiye araçlarının daha bence e, yerleşik orada daha çok olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama yani adalar yapısı itibariyle itfaiye araçlarının her yere girebileceği bir dokuya da sahip değil. Yani değil, evet. Yer var çok daha sokaklarımız da var, merdivenli, merdivenli sokaklarımız, sokaklarımız sokaklar var. Merdivenli sokaklar çok Doğrudur. var. Doğrudur, evet. evet. O, yüzden, o zaman evet. buradan şeye mi gelmemiz gerekiyor? Gönüllü, biz adalıların hepsinin yangınla ilgili bir eğitim alması lazım. Evet, yani Anında a, a, ne yapacağız? Evet. Nasıl önce müdahale edeceğiz? Sonra nasıl canımızı kurtaracağız? Yani çıkmamasını sağlamak evet. bir kere. Üç, üç aşama belki de değil mi? Evet, evet. Ee, bu arada bir bilgi daha ekleyelim. <gülüyor> Önemli çünkü siz aynı zamanda Türkiye'ye Radyo Telsiz Amatör Derneği üyesiniz. Kendi evinizde kurulu kısa dalga bir e, şey, telsiz istasyonunuz var ve bu sayede afet ve acil durumlarla da Türkiye'deki tüm illerle ve hemen hemen dünya ülkeleriyle de böyle amatör bir Telsiz üzerinden haberleşme şeysi var. Bu herhalde çok kıymetli bir şey o şey zamanında, değil mi? Evet, evet. Trach diye ben düzeltiyim onun Türkiye Radyo Amatörleri <gülüyor> Cemiyeti olarak geçiyor. Evet, amatör telsizcilik şimdi dünyada yaygın bir şey. Bu tamamen bir hobi, elektronik haberleşme alanında. Evet. Tabii bu tamamen kişinin kendi hobisi ve herhangi bir ticari amaç gütmeden yaptığı bir şey. Ancak tabi haberleşme bütün dünyada önemli özellikle büyük afetlerde, acil durumlarda. E, bizim özellikle haberleşmenin çoğu internet ve GSM baz stasyonu üzerinden sürdüğü için. E, tabi büyük depremlerde, e, biliyoruz da önceki oralarda bu sistemlerin çalışmadığı, kapasitenin e, yeterli gelmediği ve çöktüğü sistem oluyor. Biz e, ama törtürelseciler e, kendi imkanımızla yani evdeki bir 12 volt bir akümüzle, herhangi bir araç aküsüyle ya da kendimizin eğer varsa güneş panelleriyle biz bunu şey yapıyoruz, sağlıyoruz. Ee, hem kısa dalga hem VAF, UAF e, tesis haberleşme altyapımızla. Biz gerektiğinde afet acil durumlarda zaten e, amatör tesiscileri eğer ilgili e, e, valilik kaymakamlıkta da kaymakamlık da e, il afet acil durum müdürlüğü göreve çağırabiliyor bizim haberleşme desteği e, vermemiz için. Biz de bunu seve seve yapıyoruz. E, normal zamanda biz bir hobi olarak bütün dünya haberleşiyoruz. Bunların çeşitli kendi içinde plan şeyleri var görüşme şeyleri umarız öyle bir şey maruz kalmayız biz de onu sadece keyif için kullanırız tekrar dönecek olursak yani bu şimdi yangının bir kere çıkışını engellemek için yani insanların adalarda yaşayanların özellikle ve ziyaretçilerin bu konuda eğitilmeleri. Şimdi mahalle afet gönüllüleri aslında bu bir gönüllü eğitim programı. Gönüllülerin evet. eğitim programı. Evet. Aslında bu eğitim programında siz ne öğrendiniz ve bu eğitim programını daha yaygınlaştırmak için ne yapılabilir? Hakikaten insanların o sigara izmelerini oraya atmamalarını sağlamak. Çünkü bu arada tam da oturulan yerin arkasında sigara içmek çok tehlikelidir diye böyle kocaman kocaman ilanlar asılıydı. Yani ona rağmen bun bunlar oluyor. Dolayısıyla yani bu eğitim işi, toplumun bilinçlenmesi işini biz nasıl sağlayacağız? Sizin gözlemleriniz nedir bu konuda? Ee, yani evet, Türkiye'de Şimdi gönüllülük sadece afet ile ilgili değil. Yani diğer bütün alanlardaki sivil toplum örgütlemesine baktığımız zaman aslında çok e, iç açıcı değil. E, gönüllülük sistemi de zaman zaman kişiler için böyle bir an parlayıp ve gelip geçici bir şey olarak keyfe bağlı kalıyor. Çok görülebiliyor. <gülüyor> e, MAK projesi bence nispeten bunların çok üzerinde bir şey oldu. Çünkü İstanbul'da 76 mahallede e, mahalle afet gönüllü sistemi var. E, işte Kocaeli Bursa e, Marmara'nın diğer bölgelerinde de bu sistem var Toplam 150 mahallede Yaklaşık 10.000 bin gönüllü bu ma ma mahalefet gönüllü Sisteminde eğitim aldı hmm. Evet e, Onun dışında bu Devam ediyor peki bu eğitim? Ediyor ama dernekler vasıtasıyla bununla ilgili kurulmuş birkaç işte İstanbul Magder işte ya da İstanbul Magder Mag, acil ekibi dernekleri var. Yani tamamen kişilerin kendi inisiyatifiyle işte belediyelerden zaman zaman aldıkları desteklerle hmm. e, yürütmeye çalıştıkları bir şey. E, hmm. Proje evet. devam ediyor. Ya yani yani. biz adada mesela böyle bir şey görmüyoruz, duymuyoruz yani hani böyle devam eden bir... Duyuru sistemi, Yok. eğitim sistemi böyle işte ne bileyim şu zaman toplanalım bu konuyu, konuyu evet. konuşalım bu çok, gibi bir değil mi? Çok önemli konu hepimizin dahil olması lazım kadın erkek çocuk evet, evet. bunun eğitimini almamız lazım. Şimdi şöyle bir şey var ee, yeni bir değişiklik Hı. var 6831 sayılı orman kanunu madde 69'da. 19-4-2018 tarihinde yapılan değişiklikle orman yangınlarında gönüllülerden faydalanma imkanını kavuşturulmuştur diyor. Bu uygulama özel bir yöntemle hazırlanan ve sadece adaları kapsayacak yangın yönetmenlik planı kapsamında ilk kez Türkiye'de İstanbul adalarda uygulanmak istenilmektedir diyor ve işte amaçlar şunlar vesaire var. Ben de bir telefon bağlantısı kurdumdu. İstanbul Orman Müdürlüğü şefliğinin başındaki ikram Felik Bey'le bu bütün bu gönüllerle beraber yeni bir çalışma gerçekleştirileceğini ve bizlerle beraber tüm adalarla beraber çalışmak istediğini söylemişti. Ben buradan da herkese bilgi olarak vereyim. Şimdi onu bekliyoruz acilen. Yani bu aslında bir yangın yönetim olacak? planı evet. hazırlanacak. Yani Adalar hı. bir pilot olacak hı hı. ve yangın meselesinin yönetimine ilişkin aslında bir... Plan hazırlığı söz konusu burada herhalde sadece gönüllüler hı hı. ve gönüllerin eğitimi değil aslında daha işte altyapı yatırımları bu sistem nasıl kurulacak ne nerede duracak filan bunlar nasıl kontrol edilecek herhalde çok başlıklı bir yönetim planı olsa gerek. Biz hep şimdi gönüllülerden bahsediyoruz tabii yani gönüllülük çok önemli bilinç çok önemli eğitim bu konuda duyarlılık çok önemli ama sistem de çok önemli. Hı. Yani bu sistem olmadan yani işte Atina'daki örnekten e, biliyoruz. Orada işte bu illegal yasa dışı e, yapılaşmalar dolayısıyla işte e, denize olan ulaşımın e, özel mülkler tarafından engellenmiş olması ve bunun çözülememiş olması nedeniyle e, yolların çok dar olması işte bu e, afet araçlarının girememesi falan yani Buna sistem diyelim. Bu sistem ee, bu tür afetleri önden e, engellemeye müdahaleye yönelik eğer doğru dürüst planlanmamışsa işte Atina'da gördüğümüz gibi bir sonuçla karşılaşıyoruz ki yani bizim adalarda da mesela hemen biz de düşündük denize kendimizi Tabii. atmaya kalksak nasıl atacağız? Atamayacağız yani. evet. <gülüyor> evet ben bu son çıkan kanunu önemsiyorum bu bence adalar için şey, mutlaka uygulanması gereken bir şey bütün adalar da aslında bu konu süreci takip edip ııı bunu, bu gönüllülük sistemi içinde yer almalarını ben istiyorum. En azından bu eğitimleri mutlaka almaları lazım. Yani bir afet olduğu zaman en azından adada, adanın afet planı nedir, afet yönetim planı nedir, evet. yangınla ilgili bunu mutlaka en azından bilmeleri lazım. Bu işimizi çok kolaylaştırır, krizi azaltır, kriz yönetimini kolaylaştırır. Dolayısıyla hani burada kabaca bir plan ben gördüm elimize geçen. Evet, yani burada bir risk belirlenmiş, bir yangın riski var. Hı hı. Bu riski en azından indirmek için bazı yangın önlemleri ...anılması planlanmıştı... ...ilk okullarda eğitimler... ...yazılı görsel medyanın kullanımı gibi. Ve buna hani müdahale ve... planlı da az çok sanırım... ...geliştireceklerdir. Burada da eğitim... ...eğitim almış olmak önemli burada. Şimdi tabii insanların... ...o reflekte gelip yangına müdahale etmesi... ...çok önemli. Ama öncelikle mutlaka kendi... ...canını ve... Insan, ...düşünmesi lazım kendi hayatımın tehlikeyi atmadan bu müdahale bulunması lazım. Dolayısıyla e, diğer afete müdahale eden insanlarla en azından bazı temel konularda evet. aynı şeyleri düşünebilmesi ve aynı e, dili konuşabiliyor olması lazım. O yüzden bu eğitimlere ben bütün adaları evet. e, yani ilgi göstermeye ve katılmaya Özellikle tabii evet. bütün e, çoğunluğu ahşap ev olduğunu da düşünürsek evet. ve çoğu da miras tescilli binalar evet. Bunların nasıl e, dikkat etmemiz gerektiğini? Bir de bu, bu boş. Yani mesela boş konutlar da Hı -hı. bir hayli sayıda. Yani e, bir de yani hakikaten yeterlilik sayıda e, gönüllü, afet gönüllüsünü orada hakikaten bulundurmak ve bunu canlı tutmak. E, sürekli belki yeni eğitimlerle Hı -hı. Dinamik tutmak yani böyle bir kerelik bir iş değil çünkü bu hani 36 saat dediniz. Evet evet Sonra doğrudur. herhalde bunun canlı tutulması yeni teknikler yeni yaklaşımlar evet. dayanışma mesela bir dayanışma. dil birliğinden çok evet, dil dil bilgi, çok önemli, koordinasyon. Evet, hı hı. Evet. Şimdi bu ormanla ilgili eğitimin ilk detayları yok. Evet. Son sözlerimizi evet. söyleyelim. A, tamam ben bitirdim bu kadar. Yok yok yo, buyurun varsa ha. Ha, şey söylemek diyordum, Bu Evet orman e, yangını ile ilgili eğitimi sanırım orman e, müdürlüğü verecek ve eğitim içeriğini henüz ulaşamadım. Bilmiyorum yani kaç Hı -hı. saat süreceğini de bilmiyorum. 36 saat olan eğitim bizim MAG eğitimiydi. Biz mag eğitimi önümüzdeki Eylül ayında tekrar bir planımız da var. Hı -hı. E, onu da gerçekleştireceğiz. E, ve bir 25-30 arkadaşımız sırf sadece Heyberada'dan buna katılmak Hı -hı. için bende başvuru formları da var. Ee, sanırım güzel. eğitim başı zamanda. Biz de buradan gerekli evet. her şekilde yeni olacak Hı -hı. çalışmaları, oluşumları zaten bu orman e, şefliğinden de demek ki gelecek haberleri biz burada duyuruz ama e, programımızın sonuna geldik maalesef. E, bize Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamızdan Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz ama çok küçük bir notla kapatalım. Yani şimdi burada bir sürü ihmaller e, ve e, kötü yerleşim, kötü şehircilik diyoruz. Bir de işin uzmanlarının söylediği e, basında yer almadı ama işte BBC'de ve Guardian gibi şeylerde yer aldı bu kış Aylarında yağış oranının beklenenden çok çok az olması, yeraltı su kaynaklarının yetersiz kalması, 2017 yazında yüksek sıcaklıklarda bitki örtüsünün bu kadar dengesini kaybetmesi, otların bu kadar kuruması ve 40 dereceyi bulması sonucunda yangınlar tetiklendi. Az yağışta geçen kuru havalara işaret ediyor uzmanlar. Özetle iklim değişikliği tüm inkar edenlere rağmen esasında gözümüzün tam önünde duruyor unutmayalım. <gülüyor> evet. Efendim haftaya salıya görüşmek üzere. Hoşçakalın Adalar hepimizin. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Yüzyıl mirası adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orç.